Nauzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmiduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiât a'mâlina. Men yettehillahi felamuzilleh ve men yudlil felâhidi Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا تغوا الله هقتوه ولا تموتن إلا بانتو مسلمون يا أيها الناس تغوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم أرجالا كثيرا ونساء وتغوا الله الذي تتساءلون به بلعجهم إن الله كان عليكم ذقيبا يا أيها الذين آمنوا تغوا الله قولوا قولا سديدا hadi <gülüyor> ve <gülüyor> geçtiğimiz haftalarda nuh aleyhisselam'ın kıssalarını Kur'an-ı Kerim'de anlatılan tebliğ ve davetini okumuştuk. Bugün kısaca onun hayatından çıkarlayacak dersleri okuyacağız. İleriki haftalarda da inşallah İbrahim aleyhisselamın tebliğ ve davetine geçeceğiz. Nuh aleyhisselamın hayatından çıkan derslere ve ibretlere gelince... Nuh Aleyhisselam Cenab-ı Hak tarafından sabır ve sebat'a masar olmuştur. Davetin özelliklerini ve davet olunanların halini biliyordu. Dolayısıyla Allah'a basiret üzere davet ediyordu. Yumuşak huylu, geniş kalpli ve kavmini severdi. Nefsinde de haset ve çekememizlikten yana hiçbir şey yoktu. İnsanların onu hafife almalarından hiçbirisine aldırmaz, heva ve hevesler için en ufak bir değer vermezdi. Şüphesiz o Allah'a inanmış ve onun emrine boyun eğmiştir. Daveti için yaşardı. Onun uğrunda gecesini gündüzüne katar, gizli ve açık her zaman çalışırdı. Buna karşılık hiçbir ücret istemez, herhangi bir maddi çıkar beklemez ya da herhangi bir makam asla beklemezdi. Onun davetine inananlar, işte onlar onun ehli, aşireti, hizbi ve kavmi idiler isterse onların Muh aleyhisselam ile nesep bakımından hiçbir irtibatları ve dünya menfaatlerinden hiçbir ortak yönleri bulunmasa da davetine inkar edenlerse ondan çok uzaktırlar. Onun ailesi veya kendisine nesep bakımından insanların en yakını bile olsalar. Onun müşrikleri olan düşmanlığı onlara karşı gösterdiği uzun sabrına ve kendisine yapılan şiddetli baskılara göreydi. Bundan dolayı Rabbine yeryüzüne onlardan hiçbir canlı bırakmasın diye dua etti. Müşriklerden kimse bırakma diyerek dua etti. Öyleyse Allah davetçilerine düşen görev, ilimde, sabırda ve yalnız Allah için olmada Nuh Aleyhisselam'ın kendilerine örnek edinmeleridir. Ve bilmelidirler ki, bir kavim kendini değiştirmediği müddetçe Allah onları değiştirmez. Nuh Aleyhisselam'ın örnek verilen çalışmasıyla beraber, Allah'a yönelişi çok kuvvetli, ona sığınması çok fazlaydı. Dileyen Nuh aleyhisselamın kıssasındaki ayetlere dönsün. Bu ayetlerin başlangıçları Nuh, ey Rabbim dedi şeklindedir. Cenab-ı Hak onu çok şükreden bir kul olarak isimlendirdi. Nuh aleyhisselam zaferi sadece Allah'tan bekliyordu. O geceyi gündüze katıp tebliğine devam ederken hiçbir zaman müşriklere karşı müşriklerle birlikte yapılan anlaşmalara emirlerini bağlamıyordu. Kendi kuvvetine veya kendisine tabi olanların maddi kuvvetlerine de mağrur değildi. Buna aldanmıyordu. Onun kayba olan imanının kuvvetine delalet eden hususlardan birisi de Kavminin alaylarına karşı kesin tavır alarak verdiği, ki o zaman da en şiddetli zaaf hallerindeydi, yarında Allah'ın ona yardım etmesiyle o onlarla alay edecektir şeklindeki kati cevabıdır. Allah Teala, kulu ve Resulü olan Nuh Aleyhisselam'a yaptığı her işinde çok yakındı. Örneğin gemi yapılışı esnasında şöyle buyuruyor. ''Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap.'' Gemi, dağlar gibi dalgalarla akıp giderken de şöyle buyuruyor. Nezaretimizle akıp gidiyor. Allah'ın gözetiminde. Yani bizim korumamızla, muhafazamızla ve takdirimizle demektir. Dünyadaki bütün ordular gelse bile Allah'ın muhafaza ettiği bu azıcık mümin gruba galip gelemez. Allah şunu diyene rahmet etsin. Eğer inayet gözleriyle seni korursa, evet işte o zaman bütün korkular eman olur, güvence olur. Cenab-ı Hak pek çok yerde Nuh aleyhisselam nasıl icabet ettiğini bizlere açıklamıştır. Ve bundan önce de Nuh nida ettiğinde ona icabet ettik ve onu kurtardık. Şüphesiz bu bize nida etti ve dedik ki o Allah icabet edenlerin en iyisidir. Bizler bugün Allah'la irtibatımızı kuvvetlendirir, ona sığınmayı fazlalaştırır, zaferi ve sebatı sadece ondan beklersek bize de yardım eder ve düşmanlarımızı aziz ve muhtedirin şanına yakışır bir şekilde kahru perişan eder. Peki madem durum bu Bazı insanlara ne oluyor da Zafer ve yardımı Amerika'da Sovyetlerden yahut kafirlerle birlikte yapmış Oldukları anlaşmalardan bekliyorlar Yahut da bazılarının sapıklıklarına itimat ediyorlar ve bunu da Siyaset diye isimlendiriyorlar Vallahi bu hiçbir şekilde çözüm değildir Bu ümmetin sonra gelenleri Ancak öncekileri ıslah eden şeyle düzelir Yani sahabe Tabi'in neyle ıslah olduysa Ümmetin sonra gelenleri de Onunla ıslah olacaktır Nuh Aleyhisselam'a tabi olanlar çok çok azdı. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Emrimiz gelip su tandırdan fışkırmaya başlayınca Nuh Aleyhisselam'a her hayvan türünden birerçi daha önce helakine hükmettiğimiz hariç aile fertlerini yani helakine o oğluydı. Evet. Ve hanım, iman hanım edenleri gemiye yok. yükle demiştik. Zaten onunla beraber ancak pek az kimse iman etmişti. Çoğu peygamberlere tabi olanlar da çok azdı. Bununla beraber Cenab-ı Hak onları yardımıyla destekliyordu. Hak ehli her zaman azınlık olmuş. Ümmet içerisinde bile bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, <gülüyor> ümmetin yetmişi çorkaya bu ayrılacak. Sadece birisi kurtulacak diyor. Yani kendi İslam ümmeti içerisinde bile hak ehli az. Ve şöyle buyurmaktadır. Nice az topluluk vardır ki Allah'ın izniyle daha çok olana galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanlardan bazıları zaferin çokluğa bağlı olduğunu zanneder. Bu tamamen yanlış ve hatta cahiliye ölçülerine göre bile yanlıştır. Vietnam'ın Amerika'ya olan işi nasıl oldu? Veya İsrail'in Arap devletleriyle olan durumu nasıldır? İsrail ki bizden sayıları çok çok azdır. Öyleyse büyük çoğunluklarla övünenler, bu çoğunluklar onların ordusunda yürüyorlar, hesaplarına tekrar bir göz atmaldırlar. Çünkü bazen onların çoğunluğu ki eğer doğru söylüyorlarsa onlar için yardımcı değil, aksine büyük bir yük olurlar. Bilmelidirler ki çeşitli alanlarda yükselmiş az bir mümin cemaat eğer ilahi ve maddi sanatsal zafer vesilelerini elde ederse mutlaka galip gelirler. Hiçbir darlık yoktur ki onu rahatlık takip etmesin. Nitekim İnşirah suresinde de öyle buyrulur. Her zorlukla beraber kolaylık vardır. Şüphesiz her zorlukla beraber kolaylık vardır. Ve mükafatın büyüklüğü de belanın büyüklüğüne göredir. Bundan dolayı Cenabı Hakk'ın Nuh Aleyhisselam'a mükafatı çok büyüktü. Cenab-ı Hak fesatçı kafirlerden yeryüzünü temizledikten sonra Nuh Aleyhisselam'ı orada yerleştirdi, sabit kıldı. Bu mamur edilmiş yeryüzünde mümin muvahhitlerden başka kimse kalmadı. Allah peygamberinden bir kafir çocuk aldı. Onun yerine kendisine mümin evlatlar verdi. Cenab-ı Hakk'ın nebisine bir ihsanı da şu ki, bütün yeryüzündekiler tamamen onun evlatları oldular. Zaten ikinci baba kabledir. insanın ikinci babası kabledir Muh aleyhisselam. Yani Adem aleyhisselam nasıl insandan olursa yeryüzündeki insanlar tamamen e, helak edildiği helak. için müşrikler. Muh aleyhisselam baba. Şöyle buyurur Allah Teala ve onun zürriyetini baki kalanlar kıldık. Devam edenler kıldık. <gülüyor> İmam Ahmed'in Semure radıyallah'tan taric ettiği bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sam Arapların babasıdır. Ham Habeşlerin ve Ya'fes de Rumların babasıdır. Yani bizim Türklerin babası da Ya'fes soyundan geliyor. Allah Teala'nın davette çalışanları bir takım belalarla müptela kalacağı hükmünden gafil olanlar şu iki sebepten dolayı habersiz oluyorlar. Birincisi bazen olur ki Cenabı ı Hakk'ın oğlunun dinden çıkmasıyla veya hanımının dinden çıkmasıyla ya da her ikisinin helakıyla imtihan etmesi davetçi için tamamen hayır olamış. Bu durumda davetçinin üzerine düşen tek şey bütün gücünü ehline, ailesine ve zürriyetine davayı tebliğde harcamasıdır. Cenab-ı Hakk'a olan itimadını en güzel bir şekilde muhafaza etmeli ve ona sonsuz güvenmelidir. Onun kaza ve kaderine razı olmalıdır. Onun rahmetinden asla ümitsiz olmamalı ve ise ümitsizliğe düşmemelidir. Kendisine gelen sevmediği şey karşısında hiçbir zaman zaafa düşüp yıkıma uğramamalıdır. Sürekli cenab Hakk'ın şu kavlini hatırlamalıdır. Olabilir ki sizin hoşunuza gitmeyen o şeyde Allah birçok hayır takdir etmiş bulunur. Evet Nuh aleyhisselamın kafir olan hanımı ve oğlunun helak olması onun için tamamen hayırdır. İkincisi zaferin belalardan ve sabırdan sonra gelmesi sıfatlar ve isimleriyle yüce olan Allah'ın sünnetlerinden yani adetlerindendir, kanunlarındandır. Biz sizden mücahitleri ve sabredenleri belirlemek için sizi imtihan edeceğiz buyurulur. Eşya zıttıyla ayırt edilir. Cenab-ı kötüyü iyiden ve zayıfı dolgundan ayırt eder. <gülüyor> Nuh Aleyhisselam'ın hayat hikayesi ondan çıkarılacak dersler şimdilik bu kadar. İnşallah ee, önümüzdeki hafta Nuh Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam gelinceye kadar ki dönemde gelen peygamberler onların davetleri bunları işlenecek. Tevhidle ilgili konuda Salih bir zatın kabri yanında Allah'a ibadet eden kimse hakkında şiddetli ifadeler kullanıldığına göre Salih kişinin bizzat kendisine ibadet eden hakkında neler söylenir diye bir başlığı var kitabımızda. Sahihte, Buhari ve Müslim'de geliyor rivayet. Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir rivayete göre Ümmü Seleme radıyallahu anh Habeş topraklarında gördüğü bir kiliseyi ve içinde bulunan resimleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştu: Onlar kendi aralarında bulunan salih bir zat ya da salih bir kul vefat edince kabri üzerine bir mescid inşa, ed inşa ederler. İçini de böyle resimlerle süslerlerdi. Böyleleri Allah katında en şerli yaratıklardır. Bunlar kabir fitnesiyle heykel fitnesini bir araya getirmişlerdir. Anlamadığım için soruyorum. Biz mesela kürbelerimiz falan. Aynı kürbelerimiz. Katı. Aynı kürbelerimiz. Tamam. Öyle ki yani e, adam Kıble'ye yönelmiyor, kabre yöneliyor. Bu da yetmiyormuş gibi bir de kabirden şey Medet. istiyor. Mesela kitaplar da var yani e, isterseniz gösteririm. Mesela asrımızda yaşayan Kadir-i Şeyhlerinden birisinin ki bu aynı zamanda hadis halimi bak evet. kadir şeyi aynı zamanda hadis halimi böyle bir zat olmasına rağmen e, işte tasavvufa olan köklü bağlılığı onu o hadislerin bereketinden mahrum etmiş evet. Allah bir kimseyi hidayet etme önce etmiyor diyor ki işte e, kabir rabıtası şöyle yapılır diyor kabri ziyaret edersin şöyle ellerini namazdaymış gibi bağlarsın kabrin önünde durursun işte gözlerini yumarsın. İşte 11 ihlas, bir ayet-el kürsi, Fatiha. Bunları muavizeten bunları okuyup kabirdeki ruhuna hediye edersin ve ondan medet isteyerek şöyle şöyle dersin. Ey falanca diyerek böyle bir irtibat kurarsın. Onu düşünmeye başlarsın. Onunla karşılaştığını düşünürsün falan filan diye böyle devam ediyor gidiyor. Evet. Kelime kelime böyle gösteririm yani. Direkt men ...kabirdekine ibadettir yani bu başka bir şey değil. Yani bu kabirdeki kişi... ...derken ki bizim normalde yaptığımız kabir ziyaretlerinin de Buna benzer... ...şeyler şey, yapıyoruz. Peygamber yani, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... <gülüyor> evet. ...kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü... Evet oralar ahireti hatırlatır diyor. Evet. İlk önce kabir ziyareti yasaklanmıştı. Size diyor kabir ziyaretini yasaklamıştım. Artık ziyaret edebilirsiniz çünkü o ahireti hatırlatır diyor. Bu açıdan baktığımız zaman bizim kabir ziyaretindeki amacımız ahireti hatırlamak, hatırlamak. ölümü hatırlamak. Evet. Bunda bir kafirin kabrini ziyaret etmekle bir Müslümanın kabrini ziyaret etmek arasında hiçbir fark yok. Evet. Yalnız Müslümanların kabristanına uğradığın zaman Esselamu Aleykum Ya Darül Kavmü Müminin evet. İnşallah Bina ''Biküm Lâhiğun'' ''İnna İnşallah Biküm ''İnşallah biz de sizin aranızda yakında katılacağız'' diye selam vermemiz tavsiye ediyor. Başka bir şey yok. Müslümanların kabilelerinde sadece bu. İşte ondan yardım beklemek veya onu aracı kılarak orada bir şey istemek veya ölülere yaptığın amelin sevabını hediye etmek bunlar caiz olan şeyler değil. Çünkü Necim suresinin 39. ayetine Allah Azze ve Celle kişiye kendi çalıştığından başka bir şey yoktur diyor. E sen buradan namaz kıl, başka bir ibadet yap, Kur'an oku, işte kabirde okumasam bile burada oku, git ölüye hediye et. İşte bu ayet bunu engelliyor. Hmm. Kişi ancak kendi çalıştığı şey vardır diyor. Öbür taraftan sahih hadiste kişi öldüğü zaman amel kesilir ancak üç şey müstesna diyor. Geride bıraktığı salih evlat. Evet. Kendi amelidir bak. Güzelce, salifçe yetiştirmiştir. O Kur'an okudukça, hayırlı amel yaptıkça e, yesile olduğu için onun sevabını alır. Kendi yaptığı amelidir. Evet. Geride bıraktı Musaf diyor. O musaftan Kur'an-ı Kerim okundukça sevabını alır. Yine kendi ameli bak. Diğer bir amel işte yaptırdığı bir mescit. Evet, tabii çözmeyiz, evet Bir hayır Anladım. Ondan sonra içen bulundukça sevabını alır. Bunlar hep kendi fiilidir bak. Evet. Ama ben burada Kur'an okuyayım, sen ona hediye edeyim. Bu yok yani. Kişi ancak kendi çalıştığı vardır ya ayette. Bu. Necim suresi 39. ayet. Ona ben bir bakayım biraz şey geldi, bana biraz... <gülüyor> 37. miydi? Yani demek istediğim, e, alimlerin de Malibu, Bu konudaki malibu. ayet ve hadisleri araştırmasının evet. neticesinde çıkan hüküm şu, bedeni bir fiil yapması gereken ibadetlerde bunların sevabı ölülere ulaşmaz. Evet. Ama mali ibadetlerde, hac mali bir ibadettir. Zekat, sadaka mali bir ibadettir. Mali ibadetlerin sevabı ölüye hediye edebilirsin. Evet. Yani falan canın sadaka veriyorum, falan canın ruhuna hediye ediyorum diyebilirsin. Bu mali bir ibadettir. Ama, fiilen yapılması gereken bir ibadetse, mesela namaz böyledir. Fiilen yapman gerekir. Evet. Kur'an okumak böyledir, zikir yapmak böyledir. Bunlar ölülere hediye edilemez. Yani şimdi ben, anladığım kadarıyla Dua ediyoruz, işte, tutmuş olduğumuz namaz, okumuş olduğumuz ayetleri falan, işte falanca falanca ölülerimizin ruhuna hediye manası ediyoruz. manası yok. Hiçbir manası yok buna değil mi? De yani ben bir genelde de... okuduğum zaman bu şekilde dua ederken bu şekilde dua ediyorum da o amaçla soruyorum. Yıllardır yani, bize öğretilen gayet normal yani. Öyle nasıl? <gülüyor> Yıllardır bize öğretilen buydu. Ha Yani işte Hı -hı. onun için diyorum. Ben mesela kabre gittiğim zaman benim gördüğüm, bildiğim oydu. Ben gittiğim zaman ben Hı -hı. E, mesela sizin bir yakınınızın mezarının yanından geçiyorsan tanıdığım bir insansa sizinle ilgili bir şikayetimizi onay iletebiliyorum. Böyle yani bir Mezar ziyareti şeyi var bende. Ben hala da bak e, burada en çok en sık gittiğim haftada iki sefer bile gittiğim bir mezar var. Kayınpederimin mezarı. Haftada iki sefer falan giderim. Her aklıma geldikçe giderim. Her seferinde kendi derdim, sıkıntım bir şeyim oldu da bir şey yok. Yani ha, yardım, istemek şekilde şey yardım istemek şeklinde olmazsa Sonra bir şey yok. Şimdi değil. ölüler yani bak ölüler Dediğinde hiçbir Hı. şey yok. Şu açıdan diyorum. Hadiste mesela e, bir kimse bir müminin uğradığı zaman diyor hmm. ve selam verdiği zaman diyor e, o onun selamını alır diyor. Eğer evet. tanıdığı birisi ise ondan e, o da ölü de onu tanır diyor. Ünsiyet evet. eder diyor. Kavri başına oturursa onunla ünsiyet eder diyor. Şimdi söylemek istediğim şu şey, Ben şimdi gidiyorum mesela bazı sıkıntılarım var. Benim aileliği çok büyük bir var. Hmm. Bu sıkıntılar benim biraz açtığı zaman en çok rahatladığım yer şu anda orası. Haftada iki sefer, üç sefer gittiğim zaman giderim. Ya işte sen ölmemiş olsaydın şu olmazdı. İşte şu sen öldükten sonra olduğundan bu tarafa bunu düzeltemedim gibi. Ha bir çeşit yani deteş. Ha bir çeşit deteş. Yani, Bunda bir sakindi biraz sıkıntılı gibi ölmeseydin şu olmazdı. Ya işte günar, yani, yani mümin keşke dememelidir. Allah'ın takdiri karşısında ya demişimdir ya demedim desem şey olur yalan olur muhakkak ki demişimdir. Çünkü çok bunalımlı Yani işte Allah'ın takdirini itiraz ihtiva Gibi. edebilecek bir şey sözlerden sakınmak lazım. O yüzden e, kendi Lev diyor da, Dibini ha. Mesut Pradyant'ten gelen hadiste Lev yani keşke kesin. şöyle olsaydı şöyle olsaydı şeytanın amelinde kapı aralar diyor. Hmm. Şimdi Aa. böyle olunca bu ayrı bir veçi işi. Öbür taraftan kabristan'a gidip ölüyle konuşmak, işte dertleşmek, bir şeyler yani ünsiyet etmek kabili Anladım. bu e, faydalı da bir şeydir. Ölümü hatırlamak açısından faydalı da bir şeydir. Fakat manevi yardım istemek, ondan bir şey beklemek bu da tevhidi bozan bir unsur. Hı -hı. Ben gittiğim zaman şimdi sizinle nasıl sohbet ediyorsam ben kendi kendime konuştuğum zaman ondan da cevabını alıyormuş gibi konuşuyorum. Bunu, bunu yani pek çok sahabe tabiyle yapıyordu yani, yani söylediğin şey, şey. Şey olarak söylerim hani sahibilik falan değil de nasıl söyleyeyim kendime bir rahatlayacak bir yer orası. Ben şimdi ile konuştuğum zaman Eyüp bana akıl vermeye kalkıyor. Ondan sonra ben anlatacağım şey de anlayamıyorum. Ama oraya gittiğim zaman rahat rahat dökülüyorum. Evet. O yani dediğim hani bize şey meselesi var yani medet dumma, gerçi medet dumma değil de ne bileyim gittiğim zaman kutular atıyorum hani Yanlış bir şey mi yapıyorum açısından sordum ben şimdi Yani <gülüyor> e, ölülere bir tasarruf yetkisi itikad etmediğin için inşallah bunda bir sakınca yok Bilakis e, teşvik edilen bir şeydir yani ölümü hatırlamak için kabirleri etmek yalnız erkeklere kadınlara değil çünkü ziyaret eden kadınlara lanet geliyor. Kabirleri ziyaret eden kadınlara Allah rahmet etsin diyor. Hadis Bununla ilgili de. bir hadis veyahut da hadis. Öyle, ayet. Bu hadis, bu söyledim. Hmm. Çünkü ben e, bayağı bir zamandır götürmüyorum, evde bayağı bir sıkıntı oluyor da. Ha, ben hadisi bildiğim için değil. Hadisi bildiğim için değil de sen ne yapacaksın orada diyorum, gidip ağlayacaksın, geleceksin diyorum. Bunu onlara anlatmak önemli olan. Şeyde e, Türkçe bir kitap Şey Şeyh Elbani'nin e, yani son dönemin mücedditlerinden birisi yani sünnetleri ihya etmede en büyük çabası olan alimlerden birisi Allah rahmet eylesin. E, Tahsir-i Sacit diye bir risalesi vardı. Kabircilin sakıncaları adıyla Türkçe tercüme edildi. Orada kabirlerle ilgili hadisleri tek tek e, almış, izahlar yapmış. Kabirlerin mescid edinmeni, türbe yapmanın, işte ziyaret etmenin hükümleri, bununla ilgili şeyler orada detaylı bir şekilde inceleniyor. <gülüyor> Buhari ve Müslim yine Ayşe radiyallahu anhadan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet. ölümüne sebep olan hastalığı sırasında yüzüne bir bez parçası örtmeye başlamıştı. Nefesi daralınca bezi açtı ve şöyle dedi. Yahudi ve Hristiyanlara Allah lanet etsin. Peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle ehli kitabın bu yaptıklarından sakındırıyordu. Böylece böyle bir çekince olmasaydı kendi kabri de açıkta bırakılırdı. Ancak kabrinin mescid edinilmesinden endişe etmektedir Yani vefat anında bile ümmetini bununla uyarıyor. Son vasiyetlerinden birisi bu. Müslüm'ün Cündep bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayetine göre şöyle anlatmaktadır. Resulullah aleyhissalatü vesselamın vefat etmeden 5 gün önce şunları söylediğini işlemişti. İçinizde benim bir Halil'in bulunmasından Allah'tan sakınırım. Halil yakın dost anlamında. Allah İbrahim gibi beni de Halil edindi. Ümmetimden kendime bir Halil seçseydim, Ebu Bekir'i seçerdim. Dikkat edin, sizden öncekiler peygamberlerinin kabirlerini mescit edinirlerdi. Dikkat edin, kabirleri mescit edinmeyin. Bunu size yasaklıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatının son anlarında kabirlerin mescit edinilmesini yasaklamış ve aynı bağlamda böyle bir iş yapanlara lanet etmiştir. Yanlarında mescit yapmaksızın kabirler yanında namaz kılmak da aynı kapsama dahildir. Kabrinin mescit edinilmesinden endişe etmekteydi sözünün anlamı bu şekildedir. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri çevresinde mescit inşa etmiş değildirler. İçinde ya da üzerinde namaz kılınmak istenen ya da namaz kılınan her yer mescit olarak adlandırılır. Nitekim bir hadisle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ''Yeryüzü bana temiz ve mescit kılındı.'' buyurmuştur. Bu hadisin başka bir şeyinde detaylı geliyor. Yeryüzü mescit kılmıştır, iki yer müstesna, kabirler ve hamamlar hariç. Evet. İmam Ahmet cehid isnatla yani iyi sağlam bir isnatla İbn-i Mesud merfi olarak şu rivayete yer veriyor. İnsanların en şerileri hayatta bulundukları sırada kıyametin koptuğu ve kabirleri mescid edilen kimselerdir. Yani kıyametin üzerine kopan insanlar insanların en şerileri olacak ve e, kabirleri mescid edilenler de bunlar gibi en şerli insanlardır. Kafirlerin düzenini kopardı ya, kıyamet. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözleri niyet sahih olmakla birlikte salih bir zatın yanında içinde Allah'a ibadet edilen mescit inşa edenlerle alakalıdır. Yani bugün e, öyledir beladır ki, çeşitli yerlerde gördük. Caminin ortasında sanduka var. Uf, Hacı Bayram'da kıble tarafındadır. Bu evet. şey. Nasıl bayramda? Gurcu camide, Gursoy Gurcu camide. Taceddin de akıbilemi geliyor bilmiyorum. Taceddin Sultan Elifleri bir yer var. Sağa ne Sağ, sağ, sağ taraf mı geliyor? Sağ taraf mı geliyor? Gine önündeki bir yer sağında olsa bile muskulat var. Çünkü. E, Orada Taceddin Sultan yatıyor diye oradan namaz kılmaya ayrı bir fazla Çünkü biz Sofi iken bunu yapardık. Bursa'da ben özellikle Emir Sultan Camisi'nde kılmak için evet. özellikle aradım buldum baya da uzak bir yerdi bizim askerlik Aynen. yaptığımız yeri. Aradım buldum özellikle orada Aynen. kıldım. Nasılmış manevi havası işte şöyle manevi havası falan filan dediler. Hiç de alakası yok. Başka yerde razı kılıyorsak. Bazıları böyle e, psikolojik şey yapıyor, tamam mı? Diyor ki mesela, Ahmet Rufai'nin işte kabrine girdiğin zaman ve Abdülkadir Gelihan'ın kabrine girdiğin zaman öyle bir maneviyat sarıyor ki seni, işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Bunu yani. böyle yerleştiriyorlar. Ondan sonra da, diyelim ben gidiyorum ya, ben o manevi havayı hissetmesem de vatandaşa hissetmiş gibi anlatıyorum. Niye? Hissetmediğim zaman bende bir eksiklik var bir eksiklik zannedecekler. Zannedecek. Böyle psikolojik bir şey olmuş oluyor. Evet. Biz de Basit istemez, insan kendi kendine bir baskı yapacak. Çünkü öyle bir zat ki cümle alem kabul etmiş bunun evliye alır mı? Evet. E sen orada manevi bir feyz alamıyorsan demek ki var seninle bir sakatlık. Yani. Gibi bir. <gülüyor> İster istemez. Şey düşünmesini buluyor Senin kalbin bozuk Gidi. gibi. Gibi. Heykel ve anıtlar hakkında getirilen yasak ve bu konudaki şiddetli ifadeler yine bu hadislerden anlaşılmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuya aşırı derecede verdiği önem asabı kirama konuyu daha önce açıklamış ve daha sonra vefatından 5 gün önce yine tekrarlayarak yukarıda geçen sözlerini söylemiştir. Daha sonra da bu sözleriyle yetinmeyerek daha şiddetli ifadeler kullanmıştır lanet etmek gibi. Demek ki e, artık Allah Azze ve Celle nasıl e, gelecekten pek çok şey Peygamber Efendimiz'e gösterdi gibi şu hadiseleri gösterdi ki evet. e, imam, ya, imam önlerinde arkasında cemaat tavaf ediyorlar tabii televizyonda çok gösteriliyor evet. şeyler tavaf ediyorlar resmen kabeyi tavaf edebilir tavaf ediyorlar. Şimdi bunlar yerleşti. Bunları gördük evet. ee, işte kısmet açmacılık, işte derslerde başarı kazanma falan filan gibi vaatlerle iş o hale geldi ki Hristiyan kilisesine adam Hristiyan azizi diye inanılan kimselere medet istemeye gidiyor. Oradan işte dilek anahtarı mı ne alıyorlar? Bir şeyler alıyorlar. İşte Şimdi artık var. bu iş Cehalet'in mazeret olmasının da geçti. Çünkü insan ne kadar zır cahil olsa, artık yani bir Hristiyan kiliyesinde medet ummanında yasak yanlış bir şey olduğunu artık idrak etmesi lazım yani. Bunlar cehaletten öte apacık kafirdir bu insanlar ya. Yani. İstanbul'da nerede birsiniz? Allah şimdi işte buradan sınırsın. otobüsten götürmüşler ya bir zaman öyle televizyonda. İstanbul'a Ya buradan derken Ankara'da. Televizyonda gösterdiler aciz, ya. Müslümanım diyen insanlar de, akın de, akın oraya gidiyor. Şükürler şu şeyden dolayı yapıyor. seyretmiyoruz. Yeter işte. ki, yeter ki birilerine işte şöyle yaparken <gülüyor> kısmet açılırdı. Hemen hurra! Yani... Bu altlar karşı kapılarımız her zaman açık. Evet her zaman açık. Çünkü niye? Cehalet. Bilgi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha kendi kabri ortada mevcut değilken bile böyle bir eylemde bulunmayı yasaklamıştır. Yahudi ve Hristiyanların peygamberlerinin kabirlerine karşı takındıkları tutumun ne olduğu ifade ediliyor. Bu yaptıklarına karşılık Resulullah tarafından lanetlenmeleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah. bu ile amacı bizlerin de bu tür bir tehlikeye düşmememiz için dikkat çekmek istemezdir. Kendi kabrinin açıkta bırakılmamasındaki illet sebepten anlaşılmış oluyor. Kabirlerin mescid edinilmesinin ne anlama geldiği. Kabirleri mescit edinenlerle kabirler yanında dikilip duranlar birlikte zikredilmiştir. Böylelikle şirke kapı aralayan nedene de işaret edilmiş olmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 5 gün önce yapmış olduğu konuşmasında en şerli bidat ehli olan iki taifeye reddiye bulunmaktadır. Hatta bazı ilim ehli, Rafizi Şii ve Cehmi olan bu tayfeleri 72 fırtta içerisinde görmemekteler. Çünkü onlar kafirdir. Evet. Şirkin zuhuruna ve kabir perestliğe sebep Rafiziliktir. Çünkü kabirler üzerine ilk defa mescid inşa edenler bunlardır. Şiiler yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ölüm hastalığında ne derece sıkıntı çektiği Şimdi bir önceki konuya hemen e, bir ilave yapalım hani ilk kadirci baştan rafiziler yani bu tür şeyler dedik. Dergah meselesi e, tasavvuf tarihinden araştırın. Yani bırakın e, ilmi eserleri de tasavvufçuların kendi kabullerindeki şeye bakın. İlk dergah nasıl kurulmuş? Bir Hristiyan'dan örnek alıyor sufinin birisi. Bakıyor ki Hristiyanların süüt için çekildikleri bir ibadethaneleri var. Evet. Bu da diyor Müslümanların da olsun diyor. Böylelikle cami ve dergah gibi bir ayrım söz konusu olmaya başlıyor. Al sana bir işte ümmet arasında bir parçalanma daha. E şimdi e, Alevilere atıyoruz diyor. Bunlar da bizimle beraber atıyor. Kardeşim onlar cemevi varsa senin de dergahın var. Yani. Ha cemevi ha dergah. Sonuçta onların da cebiminde yaptığı, senin dergâhta yaptığında aynı. Zaten Aleviler zaten tarikattan başka bir şey değil ki. Şimdi Türkiye'ye, Anadolu'ya ilk gelen Bektaşilerin şeylerini, bunlar işte soydan gelen bir hal almasına sebep olmuşlar. Diyelim evet. bir köy komple Bektaşi'ymişti. O soydan gelenler de nasıl bugün işte anasından babasından doğan Müslüman kabul ediliyor. Onlarda da anadan babadan doğan Bektaşi kabul ediliyor. Evet. Bu, değişen bir şey yok. Bektaşilik de Alevilikleri açıkça ortadadır. Ama diğerleri sünniymiş gibi görüntü vermeye çalışırlar. İşlerine girdiğin zaman onlardan da daha ileride kızılbaş oldukları ortaya çıkıyor. İnan şu Alevi köylerinden daha beter bir haldedir. İtikad bakınlar. Bugün bir Alevi'ye git e, sor. İşte senin deden e, şöyle tasarruflarda bulunabilir mi? Sana manevi yardım yapar mı? Olur mu öyle şeydir? Kabul etmez. Kabul şey Bağlılarına sor Peygamberden bile üstündür onlara göre İyi. Allah tarafından kendisine bahşedilen halillik ikramı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Halil olmasının sevgiden daha üstün olduğu yani bu e, halillik muhabbetten de daha ileri bir şey Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'ın en faziletli sahabi olduğu anlaşılıyor burada Yine Ebubekir radıyallahu anh'ın halifeliğine işaret edilmesi söz konusu. Yine aynı konuda biraz daha detaylı bir durum var. Kısaca onu da okuyalım inşallah. İmam Malik'in muvattaada rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın kabrimi ibadet edilen bir put haline dönüştürme. Allah, peygamberlerinin kabirlerini mescit edinen kavme şiddetli öfke duymaktadır, gazap etmektedir. i̇bn Cerir, Süfyan Mansur Mücahit senediyle yer verdi rivayette. Mücahit, e, İmam Mücahit, bizzat i̇bn Abbas radıyallahu anhümadan Kur'an tefsirini baştan sona dinlemiş, Peygamber Efendimizin işte İbn Abbas'ın ondan öğrendiği, bu da ondan öğrenmiştir. Ee, tefsir konusunda tabiinin imamlarından birisidir. Kendisi diyor ki İbn Abbas'tan Kur'an tefsirini dinlerken, yani ondan Kur'an dinlerken her bir ayeti soruyordum, sormadan geçmezdim evet. diyen bir zat. Lat ve Uzayı gördün mü? Necim suresinin 19. dokuzuncu ayetine. Efer aytumul Lat ve Uza ayetinin tefsirinde şöyle diyor. Ayette bahsedilen put, Lat ve Uzza müşriklere kavut ufalayan biri idi. Kavut, burada açıklamamış da yağlı ekmek dağıtan birisiymiş. Yani hacılara yağlı ekmek dağıtan birisiymiş. Ölünce müşrikler tarafından mezarına gidilip gelinerek bağlılık gösterilmeye başlandı. Bu rivayet sahip bir rivayet. Ee, İmam Taberi bu ayetin tefsirinde bu rivayeti naklediyor. Ebu'l Cevza radıyallahu anh'te İbn Abbas radıyallahu anh, adam, Lat hacılara kavut ufalardı görüşünü nakleder. Bu da Buhari'de gelen bir rivayet. İbn Abbas radıyallahu anh'madan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret eden kadınlara, kabirleri mescit edinenlere ve oralarda kandil yakanlara lanet etmiştir. Az önce söyledim hadis baklığı. Evet. Bunu e, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, İbn Mace, Ahmet bin Hanbel, İbn İbben Hakim rivayet etmiş. Bu hadis e, şuraya kadar sahih. Yani oralarda kandil yakanlara lanet etmiştir. İbaresine kadar sahih. Başka yollarla geliyor. Yalnız oralarda kandil yakanlara ibaresi sahih bir senette gelmiyor. Yani bu hadisin birden çok rivayet yolu var. Evet. E, kandilden bahseden zayıf bir rar sadece. Öbür sahih olarak rivayette bulunan güvenilir zatlar kandil yakanlar ibaresini bu hadiste zikretmiyorlar. Dolayısıyla oraya kadar olan kısım sahih bir rivayet. Bu durumda kabirleri ziyaret eden kadınlar, kabirleri mescid edinenler bu hadis-i şerifte lanetlenmiş oluyor. Burada putların neler olduğunu açıklanması var. Yani e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cahiliye döneminde gönderildiği Arap müşriklerinin yapmış olduğu fiil Lat ve Uzda ve Menat ve Hübel diye dört tane büyük zat yaşamış, salih bir hayat yaşamış. Ve onların evlialığına inanmışlar. Sonra Amr bin Ruhay el Huza'yı putçuluk görüyor, onların adına heykel dikilmesini görüyor. Hristiyanların başka yerlerde bunları yaptığını görüyor. Bunu tutuyor, Araplar arasında bunu yaygınlaştırıyor. Ben orada onların böyle yaptığını gördüm, biz de yapalım. Eğer bu dinde yasaklanmış olmasaydı resmi heykel, bizden de yapan çok olurdu. Yasaklanmasına rağmen yapanlar var. Ama bak ayı, abi geçmişinden anlatıyor. Ben diyor girip çıkarken selam verirdim diyor resmine. Şeyhlerin resmi şöyle kapıdaydı. Hmm. Yürüp çıkarken bak ney mi demezdim artık hani. Oluyor ya çekiniyoruz adamdan resimlerden. Girerken böyle çıkarken. <gülüyor> hani, hmm. Rabıta yapmalarının amacı da odur. Her an şeyhinin seni gördüğünü ee, hatırlaman diye öğretirler. Böyle yani sen bunu ederiz, sürekli böyle evet. düşüneceksin. Her an seni şey görecek. E Allah zaten görüyor. Niye Rahat şeyi düşün? düşünmeyin? Niye Allah'a düşünmeyin be? Allah görüyor beni ama şeyhe öyle bir görme yetkisi verirse Allah'ın olan, basir olan Allah'ın sıfatlarını şeyhe vermiş oluyorsun. <gülüyor> Bu rabıtanın neticesi budur. Evet. İşte böyle tehlikeli bir yolu var. Sonucu var rabıtanın. Yahu Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam bak ihsanı tarif ediyor. Diyor ki, sen diyor onu görmesen de onu o seni görüyor. Her an bunu hissetmendir diyor. İhsan budur diyor. İman ve İslam'dan da öte yani kişiyi e, takvada ilerletecek bir sebepten mi bahsediyor Allah Resulü <gülüyor> Sen bunun işini boşaltıyorsun. Onun yerine rabıta koyuyorsun. Bu rabıta yoluyla ilk önce sen işte fenafir şey olursun. Ondan sonra fenafir rasul olursun. Ondan sonra fenafir la olursun. Yahu Allah Resulü herkese fena olmayı tavsiye ediyor zaman niye yolu uzatıyorsun? Eğer dediğiniz doğruysa niye yolu uzatıyorsun? Yani diyeceğimiz şu onlar Mekke müşrikleri İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntıları üzerindeydiler. Hak bir dinin kalıntıları üzerindeydiler. Zamanla bir takım bidatlerin ve delilsiz bir takım amel edişlerin yerleşmesiyle aynı günümüzde olduğu gibi bir takım salihlere bulundukları mertebeden fazla mertebeler yüklenmiş, onlar adına bir takım inançlar beslenmiş, onların manevi bir takım gözetim sahibi oldukları, kainatta tasarruf sahibi oldukları, kıyabında bunların kendi hallerinden haberdar oldukları, onların Allah katında dereceleri olup onlardan, onları vesile ederek istemedikçe Allah'ın bize icabet etmeyeceği, çünkü bizim günahkar kulları oluşumuz gibi sebeplerle bunların put edinilmesi. İşte put edinmek budur. Evet. Bizim insanlarımıza bunu bahsettiğin zaman, put dediğiniz zaman e, bu kavramın ne olduğunu anlamıyorlar. İbadet dendiği zaman ibadetin ne demek olduğu anlaşılmıyor. İbadet denince zannediliyor ki hacdır, zekattır, namazdır, oruçtur. İbadet çok şumullü bir kelime. Kulluk. Allah'ın hakkını gözetmek demektir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkını yerine getirmek demektir ibadet. Ve kulların dünyada bulunmuş gayesi de Ahzab suresinin 72. ayetinde beyan edildiği üzere biz emaneti yerlere, göklere, dağlara arz ettik. Bunu insan yüklendi diyor. Evet. Bu emaneti yüklenmek demek yeryüzünde Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının hakim kılınması demek. Her bir insan bununla mükellef. Allah'ın emrinin ve yasaklarının hakim kılınması. Her birlerimiz boşa değil. Bilakis bu sebep için. Bu emaneti yüklenmiş olarak dünyada bulunuyoruz. Ve yine Allah Azze ve Celle insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler. Ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Ancak Allah'a ibadet etmek. Allah'a ibadette hiçbir şey ortak koşmamak ve yaptığın her şeyin ibadet olması anlamında bu. Bu yüzdendir ki Yemen ibadete dönüşebiliyor. İçmen ibadete, tuvalete girmen çıkman ibadete dönüşebiliyor. Banyo yapman, etmen, eşinle münasebetlerin bile ibadet kavramı içerisine dahil olabiliyor. Hı, hı. Şimdi yeme içme ibadet mi olur? Olur. Yemek içmek fıtrat gereğidir. Hı. Bundan bir sevap alamaz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyorsa ki ile yiyin, hı. sağ hı. elinizle hı. yiyin, sağ elinizle verin, sağ elinizle alın şeytan sol eliyle verir, sol eliyle alır demek. Bu ne büyük bir hadis-i şerif bakın. Şeytan sol eliyle alır, sol eliyle verir diyor. Siz diyor sağınızla alın, sağınızla verin diyor. Allah'ın hakkını orada eda etmek, sağ ile alıp sağ ile vermektir. Sol ya yaptığı zaman bunu şeytana veriyorsun demektir. Yine bir kimse besmele çekmeden yemeğini yerse, şeytan ona ortak olur diyor. Evet. Bakın bunlar şirke götüren çok küçük şeylerdir her Allah'a isyan içeren her bir şeyin arkasında ucunda şirk vardır. Şirke götürür insanı. Bu yüzden e, yasağın büyüklüğüne, küçüklüğüne haramın büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmayın da kime karşı isyan edildiğine bakın diye güzel bir söz vardır. İsyan kime? Evet. Yasağın küçüklüğüne, büyüklüğüne şey yapma. Yani Allah bunu yasaklamış ama bu o kadar önemli bir şey değil derse evet. insan e, hayatta Bulunuş gayesi olan imtihanın en önemli sorularından birisini kaybeder. Davut ile Calut meselesinde e, inananlara falanca yerden, dereden geçerken oradan su içmemeleri emrediliyordu. İçse i̇şte ne olurdu? Ama Allah öyle emretmişti. Evet. Belki içip içmemeleri çok önemli bir şey değil. Ama onlar sırf Allah'a o kadarcık bir itaatle zafer kazanmalarına bir şeydi o vesileydi. İşte bizim bugün yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılmak için her şey allah Teala'nın bize vadettiği şeylerin yerine gelmesi için de birer sebeptir. Ama biz bunları terk ettiğimiz için ümmet bu halde, Lübnan bu halde Filistin bu halde, Afganistan Azerbaycan, Irak hakeza diğer yerlerde öyle. Hala da pek ders almış değiller yani. Koskoca Yusuf el-Kardavi gibi ilim sahibi insanlar bile diyor ki bizim diyor Filistin'le İsrail arasındaki Yahudilerle savaşımız diyor Akide savaşı değildir diyor. Biz diyor topraklarımızı vermeyiz onlara. Bizim savaşımız bu diyor. Yahu bizim toprakla ne al veremediğimiz var ki? Bizim topraktaki amacımız Allah'ın dininin hakim kılınmasıdır. İnancın hakim kılınmasıdır. Geçilecek onlar inanç için ya, savaşıyor. Evet. Sen istediğin kadar toprak için savaş, onlar inanç için savaşıyor. Evet. Onlar bunun adına haclı seferi diyor. Kutsal topraklar arz-ı diyor Yahudiler evet. E sen istediğin kadar biz inanç için savaşmıyoruz de. Onlar galip gelmeye devam eder. Çünkü onlar inançlar için savaşıyor. İnanmadığın bir şey yani. için savaşıyoruz. İnancın gereği olmayan bir Bunlar şey için savaşıyoruz. şöyle bir şey aşıladı mı ya? Toprak için, namus için, şu için, bu Tadik. için savaşan bir dediler ya. Şimdi öyle bir şey ki, bayrak bak, ezan dinmesin bayrak inmez. Bugün bayrağı kutsal hale getirdiler. Evet. Bayrak karşısında saygı durmak şirktir. Tabii canım. Hele özellikle bir küfür sisteminin simgesi ise dükkanına bile asamaz. Resmi tatil günlerinde bile asman caiz değil. Kafirlerin korkusuyla. Evet. Yani öyle bir şey ki Allah'a, dinine, peygamberine sövülüyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Trabzon'da birisi bayrak indirmiş. nerede linç edecekler. Din nerede? Evet. Allah'ın hakkı nerede o zaman? Yani e, meseleler bizim hayatımızın meseleleri o kadar şey ki ve bir o kadar da kaybımız var ki çok okumamız lazım çok öğrenmemiz lazım çünkü eksiğimiz çok. çok açığı kapatmamız lazım hayatımızda her tarafta müzik ses her tarafta fotoğraf bunlar artık şey meseleler tali meseleler haline geldi resim olan canı resmi olan bir yere girmencaiz değil müzik işte sen dinlemesen, sen çalmasan, ha komşun düğün yapıyorum, sesi sana geliyor. Sen ondan belki mesul değilsin kasten yapmadığın için ama, niye uyarmıyorsun? Ya da niye uyaramıyorsun? Uyarma vesileleri niye kapalı? Uyarsan da fayda etmeyeceği belli. Ama niye bu hale geldi? Evet, şimdi hadi onu uyaramıyorsun kendi çoluk çocuğuna senin ne faydan oldu dinini anlattın mı veyahut da kendi nefsine anlattın mı bunu Ömer radiyallahu anh bugün Allah için ne yaptın diye her gün kendisini sorardı biz biraz daha geniş alalım bu işi bugünü bırakalım ömrümüz boyunca ne yaptın Allah için günahları sayarsa. Şey. Sünyalar saymak saymakla bitiremez. İtiremez. Ama hiç onlar saymak işimize gelmez. İşte şurada şu kadar namaz kıldım, şurada işte şöyle Allah'a zikrettim, şurada şunu yaptım. Bunlar hoşumuza gidiyor. Onu onu, onu saymak da basit çünkü azınlıkta. Yani. Saymak Gerçekten da. yani onu saymak basit, azınlıkta işime o gelir. Öyle Yani şey olarak şöyle döküp şöyle önüme serdiğim zaman ben kendi açımdan konuşuyorum. Günahları saymak işime gelmez niye? dünyaya geldiğim günden bu tarafa. Belki dünyanın iki katı, üç katı günahın var. Yani Ama şimdi, sen ova onu saymaya kalsam, hayrını saymaya kalsam hemen bir saat sürmez hemen. Allah ım. o diye <gülüyor> sevip razı i̇şte, olduğu amellere muvaffak kalsın. Razı olmadığı her türlü şeylerde de bize fırsat vermesin inşallah. Şimdi e, gerçekten şu hayatın şuurunda olmamız lazım. Biz şimdi verdiğimiz örnek bir Ömer radıyallahu anh bugün Allah için ne yaptın diye Nefsini hesaba çekmesi nefsinin meselesidir Biz ümmet içinde ne yaptık Biraz da bu da bizim üzerimize şey Yani bu bir sonraki adım ama Biz nefsimizi bir kere ihmal etmişiz Bir de ümmetin vazifesi var üstümüzde Aslında ikisi de yine bir arada yürütülebilir Şimdi insan nasıl yaşarsa o hal üzere ölür Ve nasıl ölürse o hal üzere haşredilir diyor haşredilir. bak gerçekten önemli şeyler var şey Katani diye bizzat bir konferasında şöyle anlatıyor ee, tabi bu imamlık vazifesi de yapıyor ölü de yıkıyor halinde. E, kimisi diyor öldükleri zaman diyor yani kötü sonra uğraman alametler olarak diyor Kimisinin ölüsünü yıkarken ben bir hastenin olmasa rağmen şiirde simsiyah hale dönüyordu diyor. Kimisini evet. diyor sağ elini yumardı böyle diyor. Açmak nasip olmazdı. Kimisi diyor elini avretine sokardı çıkaramazdık diyor. Kimisinin diyor şeyinden fercinden e, sanki yan kızgın şiş batırılmış gibi çıtırdama sesleri geliyor. Kızartma sesleri evet. geliyordu diyor. Ve bir tane örnek veriyor. E, birkaç tane örnek veriyor da şimdi bir kere diyor ölüyü yıkıyordum diyor. Bembeyaz adam diyor. Simsiyah hale geldi diyor. Hemen diyor korktum diyor o anda diyor. İçime bir korku girdi. Hemen dışarı fırladım diyor. Baktım orada dikilen bir adam gördüm. Sen bu ölünün yanı <gülüyor> mısın? Dedim diyor. Evet diyor. Babası sen misin yoksa diyor. O da evet diyor. Bu, oğlu, bu çocuğun durumu ne böyle diyor. O da diyor ki o diyor namaz kılmazdı. O zaman diyor, git ölünü kendini yıka diyor. Git evet. ölünü kendini yıkayın diyor. Ondan sonra e, başka bir hadiseden bahsediyor. E, bir kere diyor, bir cenaze defnetmiştik diyor. İşte elimin çamurunu, toprağını yıkayayım diye. E, orada uğraşırken birden bir cenaze getirdiler o esnada diyor. Üç dört kişi. Geldiler bana dediler ki, işte sen bu defin işini, kabre indirme işini, işte kerpiçle e, örülmesin falan biliyorsun. Biz bu işleri bilmiyoruz, güzel yapamıyoruz dediler. Bize yardım et dediler diyor. Neyse ben diyor onların yardım etmek için şey yaptım, iki, iki kişinin arasından e, işte naaşını aldım diyor, kabre indim diyor. Bayağı da bir ağırdı diyor. Koydum diyor. İşte güzelce de bağladım falan yani lahit kıbleye dönecek evet. şekilde. Rahdını yaptım diyor. Kerpiç almak için kalktım diyor. Döndüm baktım ki diyor yüzü kıbleden dönmüştü adamın diyor. Evet. Ben diyor buna hayret ettim. Tekrar çevirdim diyor. İkinci kerpiçi almak için kalktım diyor. Dönsem ne görsem diyor. Gözünden, ağzından, burnundan kan akmaya başladı diyor. Korktum diyor. Artık diyor ayaklarım tutmaz oldu diyor. Hemen oradan çıktım diyor, yirmi gün kadar, umriye git. Yirmi gün kadar diyor, e, rüyalarıma bile girdi bu diyor, unutamadım diyor. Şimdi, e, bizim dünyada yaptığımız iyi ya da kötü şeyler ölüm anında bizi bulacak. Biz e, hiçbir zaman hayırlı bir gidişata sahip oluşumuza sevinmemeliyiz. Ve evet. kötü bir haldeysek de bundan ümitsizliğe düşmemeliyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki evet. kişi diyor ucunun nereye vardığını düşünemede bilmeden bir söz söylerle de onunla cehennemin dibini boylar diyor. Evet. Yine e, Allah'ı razı edecek bir söz söyler. ucun nereye vardığını tayin edemez diyor. Evet. Allah ondan razı verir diyor. Cennetliklerden olur diyor. Şimdi allah Teala'da korku ve ümit konusunda Azabından korkmak ve rahmetini ummak konusunda böyle eşit bir şeye sahip olmamız lazım. Allah'ın bize yüklediği vazifelerden e, kusur yapmamamız lazım. Gerçekten ölüm anında o imanı kaybetmek çok kötü bir hadise. Bakın Abdurrahman bin Auf gibi bir sahabe. Cennetle müjdelendiği halde. Ümmü Seleme Validemize geliyor diyor ki, işte e, ben diyor, Sahabelerin en zenginiyim diyor. Ve bunun beni fitneye düşürmesinden korkuyorum diyor. Ümür Selam'e de diyor ki doğru söylüyorsun diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyordu diyor. İşte ondan ayrılmadıkça beni göremeyecekler vardır dedi diyor. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh kalbi adeta kopmuşçasına dışarı vırlıyor. Ömer radıyallahu anh karşı karşılaşıyor. Ne oldu diyor durumu söyleyince o da içeri giriyor. Allah aşkına söyle diyor. Ben de onlar arasında var mıydım diyor. Yani böyle böyle saydı kimse arasında ben de var mıydım diye Ümmü Selemi'ye soruyor. Ömer radiyallahu anh. Hayır ama diyor senden sonra kimseye güvence veremem diyor Ümmü Selemi Yine sır emini Huzeyfe radiyallahu anh'a e, Peygamber Efendimiz münafıklarının listesini vermişti. Ömer radiyallahu anh, sürekli sorardı. Allah için söyle ben o listede var mıyım diye. O da hayır sen yoksun ama senden sonra kimseye söylemem diyordu. Onlar böyle endişe içerisindeydiler. Bizler ise bugün iki rekat bir nafile namaz kılıversek kendimizi sanki insanların en abidiymiş gibi nefsin, şeytanın herkese oynadığı bir oyundu. Aynı şey bizde de olduğu zaman bunlara aldanmamamız lazım. Biz bir kere doğru, hadiste mesela şey buyruluyor. kim güzelce abdest alır, güzelce cevabına karşılığını Allah'tan bekleyerek abdest alır, namaz iki rekat namaz kılarsa onun geçmiş günahları affolunur diyor. Ne güzel müjde. Ama o namazı bakalım Allah kabul etti mi? İşte yani. İşte. Bu yüzden ölçülü düşünmemiz, ölçülü itikad etmemiz, ölçülü amel etmemiz gerekiyor. Az az Az ve devamlı ve ilim üzere. Hı -hı. İnsanlar sadece Fatiha suresini düşünüp idrak etseler öyle çok hikmetler var ki ee, sadece son ayetlere bakın. Gayr-i bir aleyhim velet daallin ayeti. Ey Allah'ım bizi gazaba uğrayanlardan ve sapıtanlardan eyleme dediğimizde ilim, ilim sahibi olup da ilmiyle amel etmeyen Yahudiler gibi gazaba uğrayanlardan etme bizi ya Rabbi. Ve bilmeden, cahilce ibadet ederek sapıtan Hristiyanlardan eyleme diyoruz. Bu bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin orta yol üzere olması gerektiğini, bilerek, az da olsa bilerek amel etmesi gerektiğini, bilmeden amel etmemesi ve bildikleriyle amel etmemek gibi bir çukura düşmemesi gerektiğini e, ortaya koyuyor ve şöyle de bir işarette bulunuyor. İki şart vardır Allah katında amellerin kabul olması için. Birincisi Allah'a halis kılınması, Allah için olması Yahudiler bildiği halde amel etmediğine göre Allah için değil burada Allah için ne bir şey var. Allah için olması, İkincisi de ilim üzere sünnete uygun amel etmek. Bu iki şarttan biri yerine gelmeyince Allah kadına baktığı değil. İnsanlar bu hususta şaşkınlığa düştüğü için hakkı doğruyu tespit edemiyorlar. Bakıyorlar ki şu çok namaz kılıyor, şu çok oruç tutuyor, şunun ibadetten benzi sararmış. Ama bakıyorsun ki Sünnet uygun mu amel ediyor, itikad düzgün düzgünlük, bunlara hiç bakan yok. Veya evet. da şu havada uçuyor, şu şöyle, işte su üstünde yürüyor gibi hasletler bir insanın faziletli olduğunu, dolayısıyla o faziletli olunca onun yaptığı her şeyin de doğru olduğunu öyle yapmak gerektiğini zannediyor insanlar. Halbuki senin Kur'an gibi bir ölçün var, apaydınlık, hakkımı mübin kitabın var, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlu hadisleri var, sayı hadisleri var. Ama e, İsrail kireci varmış, harçta derler ya her noktaya bir çare bulmuşlar. Evet. Bizim ümmetimizin Yahudileri de var öyle. Kuran'dan, hadisten uzaklaştıran. Sen Kur'an okuma, hadisi okuma, İlmi Al var, neyine yetmiyor Evet. gibi. Şimdi e, İlmi Al'den okumaya biz karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz husus ayet ve hadise zıt olan bir şey ve delilsiz amel etmek. Bir, i̇nsanlara ilk önce öğretilmesi gereken şey, öğrenilmesi gereken şey Kur'an'dır sünnettir. Senin hak bir ölçün olacak ki o hakla göre e, şu haktır, şu batıldır diyebilesin. Turnusol kağıdı vardır hani. Suların e, kalitesini tespit için bandırırsın. Öyle. Mavi olur, yeşil olur. Ona göre renk değiştirir, kirecine göre, kloruna göre. İşte bizim kitap ve sünnetimiz sünneti bilmemiz de böyledir. Muhakkak. İşte falanca zat o turun sol kağıdını dokunursun yeşile döner. Falanca zat ha, ona dokunursun maviye döner. İşte bu ölçü bu. Evet. Kitaba ve sünnete uyan halktır uymayan da allame cihan olsa hiç umunda değil kardeşim. Allah'ın emri ve yasağı bir tarafa, falanca hazretleri bir tarafa. Çünkü Allah'a rağmen, Allah'ın emri ve yasağına rağmen bir hazret inanılan kimse, kutup, ahtap inanılan bir kimse bu emre, bu nehye, malif bir şey yapılıyorsa ben onu yorumlamam kardeşim. İşte bunun bildiği vardır. Allah buna özel bir şeyler vermiştir gibi bir şey. gidemedi yoruma gidemem. Onu da şu zamanda çok yaşıyoruz. Bazı toplumlarda falan bu duyuruyor işte ya şu adam işte camiden çıkmaz e, falanca zamandır okul bu adam iyi bilir Aldı, iyi bu adam iyi bilir ben buna her zaman Aldı için karşı hatta babamla da evden kovulma derecesine tartıştım ben bu konuda bir düğünle ilgili bir sorum vardı ben de dedim ki araştıralım ya bunun asla asla bakır yok dedi ya falanca adam dedi camiden çıkmıyor dedi o adamdan iyi mi bileceksin dedi ya baba o adam kimin nesi o da senin gibi insan, da sen de camiye gidiyorsun. Sen ben de camiden çıkmıyorsun. O da gökten zembillemedi. Ben de gökten zembillemedim. Yani yani öyledir. Yani e, işte diyorum ya yani. şu Hı. şeylerde dar çerçevede bak tekefaklar da sen şeyhten takvalı olamazsın. Sen şeyhten iyi bilemezsin. Niye ki? Hı. O gökten zembillemedi ya. Allah Allah. Ben niye ondan takvalı olamayayım? Olmayayım Allah. niye ondan daha iyi bilemeyeyim? Allah dile diğere koyar ilmi. Dilediğini haskılar diyor allah Teala. Ebu Hanife'nin öğrencileri Hanefiiz diyorlar. Ebu Hanife'nin öğrencileri genç yaşlarında, 18-20 yaşlarında Ebu Yusuf Ben sana katılmıyorum. Delil böyle diyordu. İmam Muhammed Ben ikinize de katılmıyorum. Böyle diyordu. <gülüyor> Ay anasına be. Allah Allah. <gülüyor> ben hiç onu ya. Bunu değiştirdin mi? Değiştirdim bana abi. Bu 300 bin lira karlı. Yok, öbürcünün çok kötüydü ya. Mahvetti beni ya. 2001 mi? 2-2 çıktığın Bugün ha. Hüseyin'in oraya gittik, oradan çıktık. Oradan ayrıldık. Bir... Yani hakkı de kişilerle değerlendirmeyin. Kişileri hakkıyla değerlendirin diye bir ölçü var. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ya, siz diyor ehlini ehline bakarak hakkı bulmaya çalışmayın. Ya e, e, ya, hakkı bulamazsınız. Ehlini tanıyarak hakkı bulmaya çalışırsanız hakkı bulamazsınız. Önce siz hakkı tanıyın, hakkın ehlini de tanırsınız. Evet. Çok, yani bizim Anladım, için e, düstur olacak bir söz düşünenlere. Bakın ilk dersimiz bizim Kur'an olması lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ilk vahiyini oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku dendiği zaman ne okunacak? Allah'ın kitabı okunacak. Evet. Dolayısıyla bir çocuk da aklı bir şeylere temiz etmeye başladığı zaman ona ilk olacak şey Kur'an'dır, mealidir. Kur'an-ı Kerim'de bir haşır neşir olsun, anlamasa da bir okusun, Hı. anlar o. Bir takım şeyler çözer diyor oluyoruz. Ali Gelverli. Hı? Furkan diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i terk etmek hakkında sadece Furkan 30 değil, pek çok ayetler var. Yani bazı insanlar öyle sözler söylüyor ki cahilliğine veriyoruz. Allah'a resmen kafa tutmak anlamına gelir bu sözler. Mesela diyor ki biz diyor Kur'an'ı anlayamıyoruz diyor. Allah, Allah Teala bak anlayasınız diye diyor apaçık Şunu ayetler indirdik dedi. diyor. Ve Allah. ve anlayamayan kimselerin ancak münafıklar ve müşrikler olduğunu, kalpleri perdelenmiş olan bu kimseler olduğunu söylüyor. Ayette, ayette. Bundan da, Allah sığınırız. İşte bunu anlayabileceğiniz bir şekilde indirdim derken Allah sen diyorsun ki ya o Allah dostu evliya onu biz anlayamayız onda başka hikmetler vardı diyor üstünü örtüyoruz. Ben anlamadığım şeyden mesul değilim. Evet, Allah'ın kitabını anlayacağım ben. Şunları anlayamayacağım ha. Ben... Veyahut da onların zoru ne de anlaşılmaz konuşuyor. <gülüyor> evet. Yani bir maksat aramak lazım bunda. Burada muhakkak bir maksat aramak lazım yani. Yani ben şurada Burhan abi'ye şöyle göstermek varken niye böyle gösteriyorum acaba? Zorum ne benim? İşte yani maksat aramak lazım, değil mi? Ya. Yani ee, sahabeler, <gülüyor> Peygamber Efendimiz hiçbir zaman böyle, Şayi ucu sözler. ihtimalli olan şeyler söylemezlerdi. İşte şöyle, şöyle anlarsam böyle, böyle anlarsam böyle gibi hmm. şeyler, ifadeler kullanmazlar şu an. Bazı kişilere, genelde çevremdeki bayanlara hocam, Kuran hocam okuyorlar da derim. Okuyorsunuz da ne anlıyorsunuz? Ben bunu hep sorarım bak, özellikle Hüseyin annesine onun karşısında. Kudur amcanın var, Rabia teyze, bilirsin hep hanımları. Onlara özellikle derim ya okuyorsunuz tamam Allah kabul etsin. De ne anlıyorsunuz? Bana kızıyorlar. Mustafa Hanım anasını. Ha? Ne anlıyorsunuz dediğim zaman bana kızıyorlar. İçeride mi oluyor? Halbuki Hz. Ali radiyallahu anh sözünü, anlamadan okumada hiçbir ayrı yoktur diyor. İşte ha, yani ben onu diyorum özellikle bak ben... Babamla da çok tartıştım. Ben Kuran okumuyorum diye babam bana çok kızarttı. Hatta çok dövmüştür beni. Baba anlamıyorum, bilmiyorum ne dediğini. Ne dediğini bilmiyorum. Şimdi ben de İngilizce, İngilizce bilmiyorum ben. İngilizce kitabı alayım. Okuyabildiğim kadar okuyayım. Ama ne dediğini, bana ne anlattığını... Karşıdaki sana İngilizce bir soru sorsa cevap veremedikten sonra ne anlamayın Mesela ya? buna en güzel bir örnek... Ankara'da bir abim var benim. Sizlerden iyi olmasın. O şey olsun canım iyi ee, Hacca gitti. O da biraz bu konularla bayağı haşır neşir. Ya dedi. Orada dedi. Kur'an-ı Kerim de dedi. Bizler için müjdeli bir haber okunuyor diyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Bizler için müjdeli bir haber okunuyor diyor. Buna sevinmemiz gerekir diyor. Bir bakıyorum diyor millet ağlıyor diyor. Hocanın diyor ses tonunda ağlıyor diyor ya bu bana diyor saçma geliyor diyor bu gerçekten de öyle e şimdi bilmediğin bir şey yaparken bilmiyorsun ne olduğunu iyi mi kötü mü nasıl davranacaksın şimdi e, imamın birisi böyle vaaz verirmiş adamın birisi de ağlar dururmuş bir o adam ağlarmış İmam da kasılıkça kasılırmış, avanırmışca avanırmış bu ağzına. Dışarı çıkınca, yanaşmış adam ''Amca demiş herhalde bazı çok etkiledi sen demiş. ''Yok be yavrum benim senin dediğini dinlediğim mi var?'' demiş. ''Sen konuştukça sakalın titriyor, geçen benim sevdiğim bir keçi vardı, o öldü, o aklıma geliyor, ne alıyorsun?'' Yani, yani bu da işte, onun gibi bir şey. İşte onu diyorum, ben kendim için söyleyeyim, ben Arapça, Ar Az da olsa okuyabilirim yani okurum da. Ama meali okumak, Arapça okumaktan daha çok sevip veriyor. Şimdi anlayarak okumak, anlamadan okumaktan daha hayırlı yani, ve daha sevaplıdır. Şu okuduğun bak Arapça kelimelerin her harfine de sevap alırsın o ayrı mesele. Ama aslı olan anlamaktır. Anlamaktan sonra okuman çok bir şey yok. Yani ben bunu bizim o evin yanında mescit var. Biliyor musun? Mescidi bizim ev, evin yanında bir mescit var. E, Orada benim çocuklar oraya gidiyorlar, mescide gidiyorlar. Bugün hocayla karşılaştık. Dedim, kız işte Kur'an'a geçmiş de, Kur'an-ı Kerim falan aldım. Hocaya gittim dedim ki, ya bana Kur'an aldırdınız dedim. Şimdi dedim, bu çocuk bu Kur'an'ı okuyacak dedim. Ne anlayacağız? Bunu dedim, mealini versem dedim, mealini göndersem, mealini okusa dedim. Daha iyi değil mi dedim. Biz Arapça öğretiyoruz. E tamam Arapça öğretiyorsun, tur, amenna, güzel. Sen alfabe öğrettin mi ona Elif bayi öğretti. Tamam. Bundan sonra da Kur'an-ı Kerim'de ne dediğini, ne olduğunu öğrensin. Yok. Sen böyle şey ne fesat düşünüyorsan gönderme çocuğumu. Artık çocuğa da diyemedim gitme diye Hevesli çünkü. Gitsin abi. Allah Allah Allah Allah. Ah ya be sen. Evet. Şunu inşallah kısa bir bölümle bitiriverelim. İbadetin ne olduğu açıklanmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oh, e, meydana gelmesinden endişe duyduğu şeylerden Allah'a sığınması. Peygamberlerin kabirlerinin mescit edinmesi konusunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bağlamda zikretmiş oluyor. Allah'ın şiddetli öfke duyduğu yine bu işe. Önemli bir nokta olarak en büyük putlardan biri olan Lahta nasıl ibadet edildiğinin bilinmesi. İlk önceleri Laht'ın salih bir insan kabri olduğu. Laht isminin o kabirde metfun şahsın adı olduğu ve bu isimle anılmasının nedeni. Yani e, on, oradan bir fazilet umma niyetiyle onun kabrine gidip gelmeye onu put edinmek diyor bak ayet. Bakister. Kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet edilmesi kabirlerde kanı ve kanılara lanet edilmesi diyor ama bu zayıf olduğu için oraya geçiyoruz. Salih kimselerin kabirler yanında yapılanların neler olduğu bu hadislerde net olarak ortaya çıkıyor. Kabirler yanında yapılanlar meşru ve gayri meşru olmak üzere iki grupta değerlendirilir. Meşru olan kısım şari'nin yani Allah'ın izin verdiği ve meşru kıldığı kabir ziyaretidir. Özel bir yolculuğa çıkılmadan ve şer'i biçimde yapılan ziyarettir. Meşru biçimde yapılan ziyarettir. Müslüman kabri sünnete uygun olarak ziyaret eder. Kabirlerde metfun bulunan tüm Müslümanlar için ve özel olarak da kendi akrabalar, tanıklar için dua eder. Onlar için dua edip av, mağfiret ve rahmet dilemekle İslam'da bulunmuş olur. Yalnız Müslümanlara e, bağışlanma düzenir. Kafirlere düzenir. Açıkça yasaklıyor bunu. Aynı zamanda sünnete uymak, ahireti hatırlamak, ibret ve ders almak nedeniyle kendisine de iyilik etmiş olur. Gayrı meşru olan kısım ise haram ve şirke vesile olarak görülen türü kabirlerle tebellükte bulunmak, kabirde yatanlara yatanlarla Allah'a tevessül etmek, kabir yanında namaz kılmak, kandil yakmak, üzerine yapı inşa etmek, kabirler ve mevtalar hakkında ibadet derecesine varmayan türlü aşırıklar, sergilemek de bu kapsamda değerlendirilir. Büyük şirk olarak görülen türü, kabirlerde yatan ölülere yalvarıp seslenmek, onlardan istigazede bulunmak, dünyevi ve uhrevi ihtiyaçların giderilmesini onlardan istemek gibi hususlar da büyük şirk kapsamındadır. Putperestlerin yaptığı da bundan farksızdır. Böyle bir davranış sergileyenin kabirdekileri bu işi tek başlarına yapabileceğine inanması ya da Allah ile arada aracılık yapacaklarına inanması arasında fark yoktur. Çünkü müşrikler şöyle diyorlardı. Onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Zümer 3. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlardı. Yunus 18. Asıl failin Allah olduğunu bilip, kabir ehlinin fayda ve zarar vermede bağımsız olduklarına inanmadan kendilerine dua etmenin küfre neden ol olmadığını söyleyen, onların Allah ile yapılan dualar arasında aracı olduklarını kabul eden küfre düşmüş olur. Bu tür iddiada bulunan kitap ve sünnette bildirilenleri ümmetin icmağını yalanlamış olmaktadır. İster aracı olduğuna isterse bağımsız olduğuna inanarak Allah'tan başkasına dua edip seslenen kimse her iki durumda da küfre ve şirke düşer. Bu mesele dinde zaruri olarak bilinmesi gereken konulardandır. İnsanda hakkı batıldan ayrıma melekesi olan Furkan'ı kazandıran bu açıklamalara önem verilmelidir. Dile getirilen bu ustalar nedeniyle hakkı bilip yolundan yürüyenler dışında birçok kimse fitneye düşmektedir. Bu da şimdi konuşan sonunda şey diyebilir miyiz? Şimdi e, bir cenazemiz oluyor, Defnediyoruz. mezarını yaptırıyoruz <gülüyor> ama mermerden, ama demeden, ama bir şekilde mezarı süs diyoruz ben öyle söyleyeyim. Bu da aynı şey değil mi? Cez değil. Değil mi? Şimdi, aynı şey. Şimdi, yani sonuçta e, mezarı üstüne çatı örtmek yerine. E, Evet. ebul Heyac el-Esedi'nin rivayet ettiği hadiste Ali radıyallahu e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ali radıyallahu Yemen'e yerden yüksek ne kadar kabir varsa onları düzlemek üzere ve ne kadar resim suret varsa onları tahrip etmek yok etmek üzere göndermişti diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. şimdi böyle olunca sünnetteki uygulamaya baktığımız zaman e, bir balık sırtı şeklinde hafif bir yükselti evet. kabirlerde sünnet olan bu onun dışında bir şey yok. O da sadece mezarın yeri belli olsun amaçlı. Yani belli olup olmaması da çok şey değil. Yani. Ben taş dikerim, ondan ehlimi bulurum diyor Rasulullah Efendimiz. Evet. Sadece taşına. Anlattığınız, buluruz ben onu çıkardım. Yani bizim şu anda mezar yaptırmamız bile caiz değil. Tabii, Tabii ya canım. Yasaklar var bu konuda. Hatta kireçlenmesini yasakladı diyor. Evet. Ama şöyle bir şey var. Yani kireçlenmesinin yasaklandığına dair... Ben de bir şeyler duydum kulak dolgusu ama ee, bazılarının kireçle defnedildiğini nasıl yani defne? duydum. yani e, toprak kabul etmiyormuş, kireçle defnediliyormuş falan filan gibi bunu... da, toprağın kabul etmemesi hadisesi, mesela İmam bir e, teskire diye e, ölüm, kıyamet, ahiret ile ilgili ve kıyamet alametleriyle ilgili bir kitabı var. Orada şöyle bir hadise anlatıyor. Kendi bizzat arkadaşı Ebu Abdullah el-Kasri diye bir arkadaşı varmış. Bu İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da yöneticilerden birisini vefatı sebebiyle onun cenazesini defnetmek istiyorlar. Bir tane kabir kazıyorlar. Büyük bir yılan çıkıyor karşılığında. Evet. Hmm hemen kapatıyorlar başka bir yerden açıyorlar aynı yılan yine karşılarına çıkıyor tam diyor 30 sefer denendi bu diyor en sonunda diyor aralarında dediler ki bu işin başka çıkar yolu yok gitsin diyorlar ve yılanla beraber onu gömüyorlar diyor kavrinde yakalayan bir şey bu var. yine bir tanesi vardı peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam adına yalan söylemişti bunu kabir kabul etmiyor, toprak kabul etmiyor, dışarı fırlatıyor. Cesedini. İşte vahiy katili yapılan birisi var. İşte vahiy katili yapmıştır. İşte zaten üç kere gömüyorlar. Üç kere, üç seferde de topraktan çıkartmıştır fırlatıyor. diye şey yapıyorlar biliyor musun? Üçüncüde daha derine gömüyorlar. Kimsenin A çıkartamayacağı o, şey. O zaman yani öyle bir şeydi çünkü o da bu bahsettiğim ki işte o obus köyü tarafından. Değil tarifattan, dergâhtan falan bahsetmiştim ya onlardan duydum herhalde ben buna benzer bir şeydi ondan duydum herhalde Şimdi Sekerat-ı yani ölüm sarhoşluğu denen hal e, pek çok kimsenin dünyada yaptıkları şeyler konusunda imanlarını kaybetmelerine olur. Mesela e, en çok da bidatçiler bu konuda vartaya düşer yani e, o şey esnasında ölüm hali esnasında perde açılıyor ya artık yaptıklarının yanlış olduğunu görüyor Allah'ın gazaplı olduğunu görüyor bu seferde inandığı her şey batıl olduğuna inanıyor bu sefer evet. çünkü hakla batıl karışık inandığı için bu sefer hak inandığı şeyleri de reddetmek durumunda kalıyor. Öyle çok kimseler anlatılır. Kendisine tevhid telkin edildiği halde namaz ehli, cami mescitte namaz, cemaate devam eden namaz falan birisi olmasına rağmen La ilahe illallah de denilir. İstemiyorum diyor. Allah'tan kork diyor. Bak diyor şu diyor. Seninle beraber okuduğumuz mu saf diyor. Reddediyor. Bu halde ölen çok insan olmuş. Yani o ölüm anında perdenin açılması, bunlardan birisi de İbnül ül Farid'dir. Vahdeli vücutçulardan birisi. Muhyiddin Arabi Ekolü'nün önde gelen temsilcilerinden, sufilerin çok aşırı bir e, hürmet ettiği şahıslardan birisi. E, Kabe'de hacceden hacılara dönün bakalım sığırlar, dönün gibisinden dalga geçer. Kendisi vahdedir vücut makamda olduğu için hmm. e, değişik e, itikatlara sahip olan birisi. Ölüm anında perdenin açılığını görüyor ve orada bir şiir söylüyor. Kendisi şair zaten. E, şimdi tam aklımda değildi de, yani o anda işte perdenin bir an aralanıp kendisine hak ile batılı daha doğrusu hakkı orada görünce e, nasıl pişman olduğunu, hatta bu pişmanlığı hakkı bile Hakka inanmaktan dolayı da pişmanlık derecesine geldiğini, o anda o küfür üzerine ölüyor. Yani e, gerçekten bizim hayattaki davamız şirkin gizlisinden de açığından da yine aynı şekilde nifakın gizlisinden de açığından da e, uzak durmak, bundan sakınmak, bunun vesilelerinden sakınmak ve imanı bu şekilde sağ salim öbür tarafa götürmekle. Yani önümüzde bir yolculuk var, ahiret yolculuğu. Biz dünyalık bir yolculuğa azıksız çıkmayız. Bir takım tedbirler almadan çıkmayız. İnsanın hmm. esas yolculuğu, işte bu ahiret yolculuğudur. Biz sadece ölüme değil, ölümden sonrasına iman edenleriz. Bizi ateistlerden ayıran şey bu. Ölüm yok oluş değil. Bilakis asıl hayat, ahiret hayatıdır. İster cennet olsun, ister cehennem olsun. Sonsuz olan hayat orası. Bu dünyayı e, rüya gibi görmek zorundayız. İnsan rüyasında kendisinin kral olduğunu görse neye yarar? Köle olduğunu görse neye yarar? Bundan uyanış varsa, rüyadan mesul olmazsın ama, bu dünyadaki, bu dünya rüyasından mesul olacaksın. Kral iken yaptığından da, köle iken yaptığından da mesul olacaksın.